Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydınlar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji'de Serkan Ocak ve ben Mehveş Evin karşınızdayız. Yarın büyük gün, 20 Eylül, küresel iklim grevi. grevi evet. Hazır mısın Serkan? Hazırım, her zaman hazırım. Ee, yaklaşık bir aydır bunu konuşuyoruz. Ee, çok az bir zaman ...kaldı 20 Eylül... ...Cuma günü... ...Türkiye'den ee, de heyecan verici katılım var... ...dünyanın her yerinde olduğu gibi... ...Türkiye'de de büyük bir katılım olması... ...bekleniyor... Ee, ...bir e, buluşma noktası da var... ...tabii... ...bunu birazdan konuğumuzda daha detaylı konuşacağız ama... ...Kadiköy olacak Türkiye'deki... ...İstanbul'daki... ...İstanbul'daki... ...adres Kadıköy'de saat 14'te... E, ...geniş katılımlı bir iklim grevi... ...yapılması bekleniyor... Tabii. ...okullar e. katılıyor... Ee, bir takım, e, gerçi bunu birazdan Efe'ye soracağız. Efe Baysal bağlanacak, hattımızda olacak. O da bir iklim aktivisti e, ve bu konuyla ilgili zannedersem şu anda toplantıda bize vakit ayıracak. Ve e, kimler katılacak, nerede, nasıl olacak e, bununla ilgili bize bilgi verecek. Tabii okulların verdiği destek şundan dolayı İsveçli Greta... Hı -hı. ...en büyük... Çabu, ...bu dönemin en büyük iklim aktivisti... E, ...kitleleri yönlendiriyor, gençleri yönlendiriyor. Greta Thunberg'in başlattığı... E, ...bir cuma eylemleri... ...iklim için cuma e, eylemleri... ...kendisi başlatmıştı... ...ve hızlı e, yayıldı... ...daha önce Türkiye'de de yapılmıştı... ...o zaman Bebek Parkı'nda... Bir eylem olmuştur. Şimdi Kadıköy'de olacak ve okullar destek verecek. Aslında neden 20 Eylül? Ben biraz bunu hmm. bahsettiğim istiyorum. Birleşmiş Milletler'in 23 Eylül'de bir iklim konusunda bir toplantısı olacak. 60 tane ülkenin katıldığı. Bunun hemen öncesinde bir... E, çağrı yapmak Tam e, New York'ta da iklim haftası var Orada da on binlerce insan Bir araya gelecek Tam bunların öncesinde 20 Eylül'de e, Böyle bir e, iklim grevi Yapılma e, kararı alındı sürecek, e, Bir takım, bir takım etkinlikler. etkinlikler var Ama asıl gün 20 Eylül Cuma günü olacak Biz de şimdi onu konuşacağız Nerelerde, e, şey, nerelerde <gülüyor> ona da bakalım Bu arada Greta Thunberg'de e, Herhalde Ömer Matra bahsetmiştir e, BME'deki konuşma yaptığı boş konuşmayın Hı -hı. deyip yine herkese şöyle bir tokatladı. Yani hiç böyle bir diplomatik bir, bir şeyi yok. Ee, Hemen hatırladım bunu. Beyim, Onu, o, konu o konuşmayı bir Selahattin'den rica edelim. Çok I have yetenek. not come to offer any prepared remarks at this hearing. I'm instead attaching my testimony. It is the IPCC special report on global warming of 1.5 degrees Celsius, the SR 1.5, which was released on October 8 2018. I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science. And then I want you to take real action. Thank you hakikaten insan dinlerken tüleri evet. diken diken alıyor böyle canlı olmayan konuşmasını da dinlemek biz senle canlı da dinlemiştik onu Polonya'da ee, evet, ben Kata de başkalarıyla sen, karıştırıyorsun ya, beni Pelin vardı sen evet. yoktun sen yoktun <gülüyor> sen gelmemiştin Pelin'le birlikte biz canlı da dinlemiştik Gratia'yı hatta ben ee, bir koridorların arasında geçiş yaparken Greta'yı çok izin vermiyorlardı gazetecilerle konuşmasına. Bir yerde yalnız yıkıyıp hemen sıkıştırmışsın. Birkaç soru da sormuştum. Çok etkili hakikaten yani hitap etmesi. Özel de bir e, kız zaten biliyorsun. Hani, evet. Asperger sendromu var. Başkası olsa bu kadar kitleleri etkilemeye bilirdi. Hem İngilizce'ye evet. konuşması hem tonlaması hem de yaptıkları tabii ki en büyük. Kendi okulunda e, başlattığı eylemler evet. hakikaten Olması gerektiği gibi oldu ve milyonları peşine sürekledi. sürekledi. Evet, e, belki tam da bu noktada e, hattımızda Efe Baysal var. Merhaba Efe, biz başladık konuşmayı 20 Eylül iklim görevine çağrılarını e, yaparak. E, i̇stiyorsan e, sen bir e, bize özetlersen. Biz seyiriz. fazla detayına girmedik ki sana bırakalım diye işi nerelerde, yani nerelerde, nerelerde yapılacak, yapılacak? Ne olacak, buna destek olmak isteyen insanlar neler yapmalı. Teşekkürler, teşekkürler. Zaten e, aslında sabahtan beri de e, aslında uzun bir zamandır açık radyoda e, sabah programlarında da e, detaylar geçiyor. Ufak ufak belki bir toparlamak dediğiniz gibi iyi evet. olacaktır. E, ayrıntısına girmeden şunu söylemekte yarar var. 0gelecek.org sitesinden en güncel şekilde nerede, ne oluyor öğrenilebiliyor. Ee, yani hani detaylı bir şekilde İstanbul'da ne oluyor Bursa'da ne oluyor İzmir'de ne oluyor şeklinde ee, etkinlikler şu anda haritada gözüken 16 tane gözüküyor bunlardan 14'ü doğrudan 20 Eylül'de ama 21 ve 23 Eylül'de de yapılacak bazı başka yerlerde etkinlikler var. Ee, bizler İstanbul tayfası İstanbul'da buluşacağız Kadıköy'de saat 2'de Kadıköy İskele Meydanı'nda Burada bir açıklamamız olacak ee, Genç arkadaşların başını çektiği bir açıklama olacak burada ee, Daha sonra da planımızda 4'ten itibaren Yoğurtçu Parkı'nda olmak var Burada da işte standlar, atölyeler, performans gösterilerinin Konuşmalarının ve müziğin olduğu Aslında hareketli bir gün geçirmeyi umut ediyoruz ee, Aynı şekilde İzmir'de de etkinlikler gerçekleşecek. Bursa'da da etkinlikler gerçekleşecek. E, bu iki yeri söylememin nedeni İstanbul'la beraber. Burada da aslında e, içerikler benzer. Saatleri farklı olsa da. Hı hı. E, İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam saat 2'de Gündoğdu Meydanı'nda buluşulacak. E, daha sonra İzmir'de bir iklim yürüyüşü de olacak. Düzeltiyorum Gündoğdu Meydanı'nda saat 3'te. E, saat 17'de daha sonra Alsancak İskilesi bir buluşma var. 3 ile 5 arası bir okul grevi, ee, genç arkadaşların gelecek için cumalardan arkadaşların başı çektiği bir okul grevi gerçekleşecek. 5'te Alsancak İskelesi önünde buluşma, saat 6'da da iklim yürüyüşü ve 7'de de bu yürüyüş Kültür Park sahneye ulaşacak ve burada da çeşitli konserlerin müzik e, dinletilerinin olduğu bir gün gerçekleşecek. Bir diğer benzer bir şeyde giden temada giden Bursa var Nilfer Kent Konseyi'nin Nilfer Gençlik Meclisinin özellikle desteğiyle saat 2 ile 8 arası etkinlikler gerçekleşecek. Nilfer Kent Konseyi'nünden üç fidan parkına saat 2'de de gelecek yürüyüşüyle etkinlikler başlayacak. Daha sonra e, Üç Fidan Parkı'nda forumlar, atölyeler ve konserlerin düzenlendiği bir gün olacak. Buradaki belki önemli bir şey, Bursa'daki ekoloji alanında, işte kent alanında e, e, mücadele eden ee, ekoloji, iklim, kent grupları da Bursa Çevre Platformunun kuruluşunu aslında Bursa'da yedi buçukta açıklayacaklar hı hı. bir araya Bu gelmeyi. Önemli. Bu önemli e, aslında zaten bizi bütün süreçlerde bir arada nasıl hareket edebiliriz'e müştereklerimiz için götürüyor. Hatırlatmakta yarar var. Sıfır gelecek kampanyası da tam da aslında hani e, ekoloji ve iklim alanında çalışan kurumları artık e, tek bir güç olarak gençlerin sesini nasıl yükseltebiliriz diye başlamıştı. Evet, evet. E, o yüzden de bu tip bir araya gelişler gerçekten de çok değerli. E, Peki bununla ilgili bir e, sayı e, teraffuz ediyor musunuz? Türkiye'de kaç aktivist, kaç öğrenci buna katılım gösterecek? Yaklaşık bir sayınız var, sayı var mı tahmin edilen? Valla yani e, belki bunu canla da paslaşabiliriz. E, orada sanırım o da sesinden anladıysam. E, şey, yani çok net bir şey söyleyemesem de şu var. Etkinliklere e, yoğun bir gelecek Cumalar Fridays for Future ekibi çok geniş bir şekilde sadece İstanbul'da sadece büyük kentlerde değil diğer kentlerde de hızlı bir şekilde aslında e, bir araya geliyorlar. Bir araya gelmenin yollarını da hem işte sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze şekilde buluyorlar. Hı hı. Biz İstanbul'da ciddi bir katılım bekliyoruz. Diğer yerlerinde kendi yerel dinamiklerine göre bu rakam, bu şey katılım oranı değişecektir. Ama yoğun bir şey katılım bekliyoruz açıkçası. Çok, Çok bir, net bir şey ben söyleyemiyorum şu anda. E, Tabi yarın onu göreceğiz. Belki şu şu kasına atlamak gibi olacak ama bence önemli çünkü dünya çapında. E, yapılan e, katılımdan bahsederken şirketlerin ve kurumların da e, bu greve katılacağı söyleniyor, konuşuluyor. Mesela Türkiye'den iklim grevine katılacağını açıklayan e, kurumlar var mı? Şirketler var mı? E, evet. Avustralya'da var mesela. Yani yüzlerce e, şirket var. Çok Türkiye'de ki. yüzlerce şirket <gülüyor> yani, duyamıyoruz e, evet. maalesef. Yani. E, belli başlı e, Küçük ölçekli aslında daha küçük ölçekli şirketlerin büyük şirketlerini e, kenara ayırmak gerekirse desteklerini duyuyoruz. E, ama böyle bir grevin hakikaten hakkını verecek şekilde e, bir güçlü katı söylemek zor. Ancak meslek odaları, meslek örgütlenmelerini burada bir e, parantez açmakta yarar var. Evet. E, aslında sıfır gelecek kampanya da ve 20 Eylülünde vesile olduğu en önemli alanlardan biri bu konuyu farklı mecralarda da Farklı diyorum aslında hepimizin sürekli konuşması gereken bir konu. Ee, ancak yani hani maalesef işte Türkiye'nin politik gündeminden kutuplaşmadan vesaireden dolayı bu konu çok böyle gündeme de gelmeyen bir hmm. e, şeyde oluyordu. Meslek örgütlerinin bu konuya özellikle eğilmesi bu süreç için çok önemli. Bir örnek, DİSK e, iki gün önce iklim krizine karşı işçi sınıfı görevi diye e, evet çok mi? güzel bir açıklama vardı, yaptı ve iklim tedbirlerini emin... milli de yaptı değil mi? Heh. Tam ondan da onu da söyleyecektim. Türk Tabipler Birliği'nin de bu konunun ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini, e, aynı zamanda sağlığı da doğrudan etkilediğini ve bu konuda da tüm tabiplere, tüm işte demokratik örgütlerine de çağrıda bulundu destek verilmesi yönünde. Ki aslında sağlık alanında çalışan e, farklı kurumların da buna e, destek verdiğini, sivil toplum kuruluşlarının da bizler biliyoruz. E, DİSK'in açıklaması önemli. Bütün demokrasi güçlerini, emek ve meslek örgütlerini iklim için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün işçileri iklim grevi kapsamında etkinlikler düzenlemeye Hı. ve düzenlenen etkinliklere katılmaya davet ediyoruz dedi DİFK. Evet. Ee, aynı şekilde e, yarın, hani şu andadan bir şey vermiş olmayayım ama farklı meslek örgütlerinden de açıklamaları e, biz aynı gün içinde gelmesini bekliyoruz. Peki... şundan önemi. Çok pardon. Pardon sözünüzü kestim. Ee, Pozitif olanları sayıyoruz. Negatif anlamda bir engelleyici şeyler seziyor musunuz? Hissediyor musunuz? Okulların bu konuda ne bileyim uyarılarda bulunması, buna katılacak öğrencileri cezalandırmak gibi ya da ne bileyim Kadıköy'de herhangi bir müdahale beklentisi. Böyle negatif şeyler de var mı? Varsa konuşalım bunları da. E, Valla yani e, negatif bir yerden bir şey şu ana kadar duymadık. <gülüyor> e, tam tersine. Bunu e, geleceğimiz için sahiplenen kurumların olduğunu söz gelimi mesela TED okulları e, bütün kurumlarında bütün okullarında e, iklim için biz harekete geçiyoruz diye aslında ikinci katılışı hmm, TED okullarının e, buna e, 32 bin öğrencimizle biz de e, bugünü destekliyoruz diye bir açıklama yayınladılar. Onlar hatta gün boyu program yapıyorlar evet, bunu. Okul içinde etkinliklerin oldu. Aslında zaten mevzu birazcık da bu konuyu nasıl daha çok gündeme getiririz? Hani hem farkındalık açısından hem de aslında karar alıcılara bir baskı oluşturmak açısından. E, yani bu tip şeyler e, somut adımlar önemli açıkçası. E, bu konunun özelliğinde çok böyle bir e, negatif bir tepki de şu ana kadar. ...karşılaşmadık. kumarımda da karşılaşmayız. Peki. Ee, Türkiye'yi konuştuk. Ee, dünyada asadı yani. Dünyada başlayan bir şey. Greta'nın başlattığı. Dünyada olağanüstü göster... Yani, ...yüz binlerce insanlığı... ...nerede göreceğiz, nerede büyük... ...eylemler yapılacak... Ee, ...New York'ta özel bir şey olacak mı? Ekim haftası kutlanacak orada. Bununla ilgili biraz da dünyayı konuşalım mı? Yani... E Birçok noktada, şimdi hepsini tabii saymak çok zor, 4500 etkinlikten, eylemlikten bahsediyoruz. Bir önceki de Onun... Berlin'de mesela çok fazla katılım var, evet. en fazla evet. katılımın olduğu yerler, böyle özellikle fokuslanacağımız, özellikle takip edin, bu konuya meraklı insanları, hani New York'ta şu olacak ya da İsveç'te Greta'nın kendi ülkesinde şunlar olacak dediniz özel etkinlikler olacaksa bunları da sayalım. New York'ta ciddi bir e, yeni büyük bir iklim mobilizasyonu, iklim iklim yürüyüşü bekliyoruz. <gülüyor> e, büyük kentlerde Avrupa'da Paris'te, Berlin'de olmasını bekliyoruz. E, bunun için e, bir önerim e, yani bütün gün zaten 4.500 etkinlik çok hızlı bir şekilde akıyor olacak. İki yerden bunların takibinin rahat yapılabilir. Aslında bütün e, bu konuda çalışan uluslararası e, kurumların e, sosyal medya profillerine bakmakta yarar var. hani Ama 350 ORG'de e, takipçisi olacak süreçlerin Hı -hı. sürekli yayın yapacak gün içinde. E, Global Climate Strike net sayfasında bir canlı kanalı açılacak e, yarın ve buradan da nerede ne oluyor anlık olarak takip edilebilecek. Hı -hı. E, buraları takipte kalmakta yara yarar var ama şunun altını çizmekte şey var. Hani ben çok net şurada şunu şu an oluyor <gülüyor> e, diyemesem de şu anda beklenen en büyük, şu ana kadar gerçekleşmiş iklim eylemliğinin yarın ve ilerleyen yarından sonraki işte bir hafta içinde <gülüyor> yaşanmasını bizler bekliyoruz. E, Peki şeyleri de sayalım hemen. Yani herkes sosyal medya kullanıyor artık. Twitter'ı, Instagram'ı kullanıyor. Hep buralardan yayılanacak. Hangi hashtaglerle takip edelim? E, şimdi e, küresel ölçekte takibi en Sadece iyisi hashtag... Future. Friday for Future, hı hı. hashtag e, Global hı hı. ama Türkçedeki özellikle Türkiye'de neler olduğunu takip etmek için #IklimGrevi e, iklim grevi aynı zamanda yarın özellikle 20 Eylül iklim grevi hashtagi kullanılacak. Hı hı. Bilimin arkasında birleş, iklim için birleş hashtagleri kullanılacak. E, burada ayrıca sıfır gelecek sayfasının da sosyal medya hesaplarının da çok aktif bir şekilde Türkiye'de nerede ne oluyoru yayınlayacağını e, söylemek yarar var. Aynı zamanda Fridays for Future'ın gelecek için cumaların Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmekte yarar var. Peki sosyal medya demişken Efe e, medyada e, takip edebildiğin kadar genel anlamda bu iklim grevi e, ne yer veriliyor mu? Bu Türkiye içinde, dünya, <gülüyor> dünya Buna içinde. Girmesek. E, girelim, girelim. Şaka yapıyorum. E, yani, yani, bir hayır, presim, bazen böyle olarak. çok şeker bir şeymiş gibi yani uzakta olunca e, zararsız bize dokunmadığı sürece falan gibi bir hani görüntü anlamında bir e, şey olabiliyor. E, bu, bunu anons etme, e, hani içerikten biraz uzaklaştırarak da bir anons etme hı hı. durumu var ama hani sizin görebildiğiniz kadarıyla medyanın e, yaklaşımı ne? Merveh medyanın ne? durumunu soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya. aslında belki buna e, yani şu andaki durumu söylemeden önce iki şeyi e, altını çizmek yarar var. Artık e, yani özellikle son dönemde e, artan aşırı hava olaylarıyla işte sellerle, yağmurlarla, yangınlarla e, bu zaten artık çok da böyle önemsenmeyecek bir konu olmaktan çıktı. Bir ikincisi son bir senedir uzun bir zamandır aslında iklim hareketi yükseliyor. Ama son bir senedir e, özellikle gençlerin e, iklim hareketine doğrudan katılımıyla sesi doğrudan yükseltmesiyle bu daha da görünür bir hale geldi. Bunun aslında yansımalarını da görüyoruz hani. Bizler Türkiye'de işte iklim zirvelerinden vesaireden medyadan takip etmeye çalışırken, iklim alanında çalışanlar hep böyle bir imlenerek şeye bakardık ya yani yurt dışında işte Paris e iklim Anlaşması ile ilgili böyle o gün imzalandı, ondan sonraki gün sayfa sayfa manşetler haber çıkıyor Türkiye'de kenarda köşede kalmış şekilde görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunun ufak ufak <gülüyor> değişmeye başladığını görüyoruz. Bu iki tam da dediğim noktadan dolayı damardan dolayı. Söz gelimi e, ben dün Anadolu Ajansı'nın kendi haberleri içinde bu 20-27 Eylül haftasını Türkiye'de de etkinliklerin düzenleneceğini, e, self edildiğini gördüm. İşte bugün hürriyette yine genç arkadaşlarımızdan iklim grevcisi Atlas'ın, aynı zamanda e, sıfır gelecek kampanyasında çok koşturan Elif al arkadaşımızın da işte hürriyette e, tam sayfa bir röportajı çıktı. Hani bu gibi böyle ana akımı aslında bu işin e, sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii ki buradaki hassas nokta, e, bu söylemin altının boşaltılmaması lazım. Evet. O yüzden de e, bunun için de hepimizin çabalaması lazım. Tabii. <gülüyor> E, medya diyince tabii böyle zorlu, kötü, kötü durumda değiliz. E, yani. Değiliz, değiliz canım. Yani çok iyi durumda <gülüyor> çok da değiliz ama bir umut var. Umut var, umut var diye devam edeceğiz zaten. O yüzden de e, sokaklara çakılacak, bu konuda e, bir birleşilecek ve ses duyulacak. Öteki türlü e, şimdiden daha Avrupa Birliği'nde e, bir, bir takım grupların karşı e, yani iklim mi e, reddeden iklim gerçeğini reddedenlerin karşı ata e, devamlı söz konusu Hani bu insanlar yani bir yandan da bunları da açıklamak gerekiyor devamlı olarak Çünkü gerçekten e, bir felakete doğru gidiyor muyuz kısmında insanların kafasını bulandıran çok sayıda insan var bunların bir kısmı ve çoğu zaten lobbylerin e, bir parçası e, Türkiye'de de herhalde benzer şekilde göreceğiz bunların ortaya çıktığını. Yani atlatmak yarar var. Ekson ve Fosil Eksit Sikretleri, başta Exxon olmak üzere aslında 80'lerden beri küresel ısınmanın gençler artık küresel fırtına diyorlar buna farkındaydılar. Ama işte farklı lobi faaliyetleriyle bunun dönünü kesmek için de kendilerine para akmaya devam etsin içinde aslında farklı lobi faaliyetleriyle bu sürece ket vurmaya çalışıyorlar. Maalesef şu anda hala bu devam eden bir süreç. Evet Efe e, çok işim var çok yoğunsun biliyoruz ama belki e, yayından ayrılmadan önce atladığımız unuttuğumuz bir şey varsa yarın için 20 Eylül Hı -hı. iklim grevi için hatırlatmak istediğin lütfen söyle. E, ya Çok hani böyle 15-16 yerin nerede ne oluyor söylemek zor olduğu için e, Bursa, İzmir ve İstanbul evet. geçtim ama aynı zamanda işte Ayvalık'ta, aynı zamanda Eskişehir'de, Ankara'da. Oldum. Balıkesir. Bodrum'da, e, yani Muğla'da, Diyarbakır'da, Antalya'da etkinlikler var. Bunların hepsini saymak e, zaman alacaktır ama gerçekten e, tüm dinleyicileri sıfır gelecek. Sıfır farkına, geleceği yönlendirelim oradan. E, yönlendirelim. Hı hı. Bir de bir nokta artık e, yani hani bu haykırışı yapanlar geleceğimize çaldınız diyen gençler. Bizler iklim adaletinden bahsediyoruz sürekli. Ee, ama iklim adaleti derken de nesiller arası adaletin de altını çizmek yarar var. Çünkü bizlerin özellikle son 35 senede tükettiğimiz doğal kaynaklardan dolayı, fosil yakıt aşkımızdan dolayı, tabii ki daha geriye gidiyor ama özellikle son 35 senede e, gençlerle iyi bir gezegen bırakmıyoruz. E, dün Bill MacKibben'ın Guardian'da çıkan yazısında şöyle bir şey diyordu Bill MacKibben, greve gidin ki torununuzun veya başkasının torununun gözünün içi işte, Bakabilirsiniz diyordu. Evet. Bu artık bir ahlaki e, yükümlülüğümüz diye düşünüyorum biz yetişkinlerin. O yüzden de herkese kendi yerelinde elinde etkinliklere katılmaya ve bu işin de aktif takipçisi olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ahlaki ve hayati diyelim yani Kesinlikle. hayatta kalmak istiyorsak e, de, demekte de belki fayda var. Çok teşekkür ederiz Efe katıldığını ben ve bizi bilgilendirdiğin için. Sevgiler, iyi Hoşça Hoşçakalın. Evet Efe Baysal bizi bilgilendirdi nerelerde olacak iklim grevi noktaları nedir Türkiye'de gibi. Ama bir yandan da tabii bu şirketlerin kurumların katılamadığı bir grev yani aslında grev nedir? Yani okuldan başladı evet Greta'nın öncülüğüne başladı okulu asarak başladı aslında bu grev işi. Ee, ...ve böyle e, çok taraftar topladı... Ve... ...ve sonra gidip parlamento binasının... önünde yani. oturdu her cuma okula asıp... ...parlamento evet. binasının... ...İsveç parlamento binasının önüne gitti... ...ve yani eminim Greta da bunu... ...böyle milyonları peşine takacağını... Düşünerek hedefleyerek yapmadı. Ee, kendi çocuğun şeyi zaten içten ve gönülden bunu e, başlatması, kendi, kendi başına e, buna kalkıştı ve bu noktaya geldi. İnanılmaz bir hareket. Şirketler boyutunda da yani ben şunu söylemek istiyorum. E, bugün baktığımız zaman aslında e, mecburiyetten bir şeyler yapıyor. Yapıyorlar. Yani en hayatı üretimlerinde yapmak zorundalar. Hani belli bir enerji alanında çalışanları Hı. demiyorum ama kirleticileri demiyorum ama diğerleri e, sanayiyle ile ilgilenenler işte otomotiv e, inşaat sektöründe hepsinde artık bir çevre hassasiyeti mecburen var. Yani çünkü çok fazla tüketiyoruz. Hepsinde Bugün... yok. Yani bazısına olmak zorunda tabii ki. Eskisine göre büyük daha büyüklerin... daha fazla. Şimdi hmm. seslerini çıkaramıyorlar ama bir hassasiyet var baktığımızda. Bugün e, Eylül ayına girdik ve sanat ayırı resmen Bugün İstanbul'da BNL yapılıyor ve BNL'in konusu da bir çevre odaklı, 7. kıta bir kirlilik odaklı bir BNL izliyoruz. Buradan geçen hafta konuşmuştuk ama yine konuşalım. İstanbul BNL'i, 16. İstanbul BNL'i kapılarını açtı. Yaklaşık 2 ay boyunca açık kalacak ve ana teması 7. kıta. Okyanuslarda olan bu insan eliyle kirletilmiş dev bir kıta plastiklerden oluşan 7. kıta ana konusu bu. Gittiğiniz zaman İstanbul Bey'in 3 tane adresi var. Ee, ben geçen gün gitmiştim ama radyonun karşısında hemen resim heykel müzesi. Ee, yine buradan çıkışta oraya gideceğim. Bir orada. Ee, hem bu arada yeni yapılan bu Port'un inşaat safhasını da görmüş oluyorsunuz. Biri Peri Müzesi'nde. Biri de Büyükada'da. Bunu da mutlaka izlemek gerekiyor. Bugün bunu, yani bu, bu 50 gün daha devam edecek. Ama mutlaka e, 20 Eylül'de iklim grevine... E, duyarsız kalmayalım diyorum. Evet. E, şöyle şirketler demişken şöyle bir not aldım. Enteresan şeyler oluyor tabii. E, burada Türkiye'deki şirketlerin bundan ne kadar haberi var bilmiyorum ama teknoloji şirketi çalışanları e, dünya çapında hatta bunu Naomi Klein tweetlemişti de oradan gördüm. E, biz de katılıyoruz ve neden diye yani biz katılıyoruz iklim grevine diye e, bir yani hem katılım yerlerini yazmışlar hem de manifesto gibi aslında teknoloji yani baktığında kirleten bir sektör gibi gözükmüyor. Ama teknoloji çalışanları diyor ki altyapısıyla e, hava yolları kadar bir karbon e, ayak izi Hı. bırakıyoruz. Evet. E, ve bununla ilgili bir şeyler yapmak zorundayız ve büyük şirketleri yani Google'ı, Microsoft'u, Amazon'u e, onları da petrol ve... ...gaz şirketleriyle ortaklaştıkları için de onlara yönelik de e, yani nasıl yapıldığına dair de bunun detaylı açıklamaları var. Bu mesela mesela teknoloji alanı gibi bir hiç son derece e, temiz olduğunu düşündüğüm bir sektörde bile bu olabiliyor. Zaten... E, her yerde bu, bu hepimiz zaten evet, kirletiyoruz. En başta da bu e, cuma günü artacak olan dünyadan çıkacak olan çığlığın dünyanın en büyük kirleticisi Amerika Başkanı Trump'ın duyması gerekiyor. Çünkü en büyük inkar edenlerden e, tabii. biri şu anda. E, süremizin sonuna geldik. Bu hafta e, 20 Eylül'de yapılacak iklim grevini konu ettik Mehveş Evin ve ben Selkon Ocak'la. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşünceye dek hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak